waqnufni bi ruknika alladhi la yuramu wa hfadni bi qudratika alayya la ahla laka wa anta rajai allahumma innaka a'zam wa ajall mimma akhafu wa ahdaru allahumma bika adfa'u fi nahrihi min la hawla la illa bu dua rumuzlu olduğu için tercüme etmedim bu şekilde okumak gerekir hicri 83 senesinde doğmuş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 Nadir kimselerde iki hilafet birleşir. Ehli irşada intikal eden hilafet, batınî hilafettir. Bu manevi hilafetin sahibinin zahirde hiçbir makamda bulunmaması ve hatta tanınmaması da mümkündür. İşte Beyazıt Bestami manevi sultan ve hakiki halife olmuştur.